ve Özdeş Özbay Merhabalar herkese Bendeniz Deniz Ömer Madra Bay güzel sormaz Ben Özdeş Özbay İklim için programımız başladı. Gül Eylem Ersoy Pluhara'da çok teşekkür ederiz destekçimize. Ve yola koyulmaya çalışalım biraz gecikmeli olarak başladık. bu senenin en son iklim için programını da yapıyoruz. Biz değerleme toparlama da yapmak yapmaya çalıştık açık gaz te programlarında. Ama yani en önemli haberlerden bir tanesi de yeni pazartesi çıkan bir raporda Christian Aid adlı kuruluşun 2020'nin maliyetini hesaplamak Counting the Coast 2021 diye bir şey bir yıllık iklim çöküşü başlıklı raporda yani dünyada son 12 ay içinde geçen 15 en yıkıcı iklim felaketi konuşulmuş ve sadece en büyük 10 tanesinde ve dolayı sigorta şirketlerinin verdikleri rakamlara zarar ziyan tazminat e, raporlarına dayanarak verilenlere göre 170 milyar civarında bir para harcamış harcamak zorunda. Yani diğerleriyle beraber onun onun arkasından gelen 5 olayı da katarsak ki araştırmanın içine girmemiş o 5 tanesi ve bir de şeyi de söylemek lazım. Gerçek harcamalar, gerçek fiyatları bu işin çok daha büyük olduğu da hesaplanıyor. Çünkü sadece sigorta şirketlerinin şeyinde çok daha az görünüyor. Tabii gerçek figür çok daha yüksek deniyor. Ve böylece 200 milyar dolarlık bir ...zarara yol açmış sadece yani insan kayıplarından plan hiç bahsetmiyorum ama 200 milyarı aşkın bir şey oldu. Christian Aid'in bu raporunda çıkıyor. 2021'in büyük bir yıkım getirdiğini iklim açısından özet olarak maddi yıkım getirdiğinde buradan görmek mümkün yani. Ve yani üstelik raporda daha da kötü bir şey var. Yani raporda şu deniyor görebildiğim kadarıyla. Daha da kötüleşecek diyorlar. Bunu da Britanya Britanya'da yerleşik bir sigorta büyük şirketi a var. A10 diye yazılıyor. Onun referanslarıyla da bakıldığında 2021 son 10 yılın en büyük 6. 6. Ee, zarar ziyan yılı olarak görülüyor. Ama e, yani 100 milyar dolarlık eşiğin e, eşiğin aşıldığı 6. defa oluyor. Son 10 yıl içinde 6. defa aşılmış bu 100 milyarlık eşik ve hepsi 6'sı birden 2011'den bu yana meydana gelmiş. 2021'de 5 yıl içindeki 4. olacak deniyor. Bu son derece kaygı verici bir rapor olarak nitelenmiş. Common Dreams'de bunun ayrıntılı bir haberi vardı. John Quilley imzalı. Oradan aktarmaya çalıştım. Ve yani iklim değişikliği hepimizi şey yapacak diye konuşuyor. Young Christian Climate Network diye bir genç Hristiyanlar iklim ağı diye bir araştı, şey grubu. Aktivist grupta net olarak şunu söylemiş. Onun kendim sizlerinden üyelerinden biri Rachel Mander'da iklim değişikliği bizi hepimizi iflas ettirecek ve e, bütün bu gidişat sırasında paradan çok daha fazlasını kaybedeceğiz. Bunu önleyebilmek için de kesinlikle cesurca eyleme geçmemiz lazım ve bunun maliyetlerinin eşit dağıtılması, zenginlerin bir katılmamasının önlenmesi ve küresel iklim adaletsizliğinin zaten berbat halde olanın daha da kötüye götürülmemesi lazım ve iklim değişikliğinin, iklim değişikliğine o açan faaliyetlerin çok daha pahalıya mal edilmesi için de uğraşmalıyız diyorlar yani. Milyonlarca kişiyi sefalete sürüklemesi, insanların çocuklarını satar hale gelmesi gibi durumlar da var. Kuraklıktan, sellerden filan, özellikle Afganistan'dan, Yemen'den filan gelen feci raporlar var. Onlara da değiniliyor. Ve son olarak da işte Brezilya'daki Bahia eyaletinde muazzam yani iki barajın birden çökmesi, kırk... Kentin sular altında kalması en az 20 kişinin hayatını kaybetmesi ve 72 yerleşim merkezinde acil durum 52 yerleşimde de kriz hali ilan edilmesi bu da mevsimin son felaket haberiydi doğrudan doğruya iklim değişikliğine bağlı olduğu da söyleniyor. Bu böyle. Yani Bayan'ın gelmiş geçmiş en büyük felaketinden bahsediyoruz. Reuters da verdi bu haberi sabahleyin okumaya çalıştık. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'de de bir baraj çökmesi haberi vardı değil mi? Öyle bir şey hatırlıyor musunuz? Madenlerin barajları çöküyor Türkiye'de son dönemde çoğunlukla. Bir tanesinde çökmesi ihtimalinden bahsediliyordu. Şu anda hatırlamadım hangisi olduğunu. İki gün önce falan haberini vermeye çalışmıştık ama evet, ben de hatırlamıyorum. Hatırlayamadım. Evet, peki yani şimdi bir de bu bir de yeni şey problemimiz çıktı şimdi. Hayvan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından e, en çok yakından ilgili mi değil midir bilmiyorum yani çevre şehircilik ve iklim değişikliğiyle ilgili bir durum mu ama Türkiye'deki 81 ilin bariliğine sokak hayvanlarıyla ilgili bir genelge geldi. Biraz da bunu konuşalım o zaman. Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlar nedir bu? Şimdi konuşalım. Önce şöyle bir özet geçmekte fayda var bu nedir ne değildir nasıl çıktı diye. Ee, geçtiğimiz hafta e, Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş isimli çocuk e, Pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı ve ağır yaralandı. E, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan e, geçtiğimiz Cumartesi günü Gazi Antep'te bir konuşma yaptı ve sokak hayvanlarıyla ilgili bir çağrıda bulundu. Ee, ancak bu çağrı e, ciddi bir tartışma başlatmış durumda. Çağrıda şu, sokak hayvanların yeri sokak değildir şeklinde bir çağrıydı. Bunları e, barınaklara toplayın, e, belediyelere bir çağrıydı. Bu barınaklara toplanmasını istiyordu. E, tartışmalar sürerken dün e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bir e, genelge yayınladı Ve 81 ile gönderdi e, Bu genelgede de sokak hayvanlarının e, 17 maddelik bir genelge e, Sahiplenmemiş olan sokak hayvanlarının e, ilgili bilimler kolluk kuvvetler tarafından e, toplanarak e, belediyelerce belirlenen hayvan bakım evlerine götürülerek rehabilite edilmesi ve, ve bakım evlerde tutulmasını talep eden bir genelgeydi bu. E, bu da iyice e, bu tartışmaların e, zirveye çıkmasına neden oldu ve iki gündür aşağı yukarı e, şeyde gündemde e, Twitter'da, sosyal medyada bir numaralı konu olarak tartışılıyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir hashtag'i ile e, insanlar tepkilerini gösteriyorlar. E, i̇ş büyümüş durumda. Bir yandan hayvanseverler e, eylem e, yapmak için e, bir takım birliktelikler içindeler. E, öte yandan bir takım belediyelerde hayvan toplama işine başlandı ve daha, daha bu aşamada kötü görüntüler sosyal medyadan e, paylaşılmaya başlandı bu arada şunu da belirtmekte fayda var e, barınaklar zaten e, ciddi bir problemdi Türkiye'de e, çok fazla bir barınak yok zaten e, ve olan barınaklarda hayvanların e, ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak zaten bir barınak hayvanın ihtiyacını nasıl karşılar yani anca engelliyse, bakıma ihtiyacı varsa, e, tek başına sokakta yaşamakta zorluk çekiyorsa bu hayvan barınağa gider ve bu hayvan barınakta rehabilit edilir, bakılır ve ömrünün kalanı orada geçirilmesi ve rahat geçirmesi sağlanır. Barınak bu. Onun dışında sağlıklı bir hayvanın kapatıldığı yer e, hapishane. E, o, ve Türkiye'deki barınakların, çok büyük bir bölümü, çok istisnalar var tabii. Ee, çok büyük bir bölümü gerçekten ciddi sıkıntılar içinde e, olduğu hayvanların ve ciddi eziyetler gördüğü yerler halinde. Çok dar alanlarda sıkış tepiş bir şekilde e, hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Hatta barınaklardan hayvanseverler sık sık görüntü paylaşır. Neredeyse iskeleti çıkmış hayvanlar. E, gergin, sinir, stres yüklü hayvan görüntüleri bunlar barınakların olmazsa olmaz klasik görüntüleri arasında Türkiye'de. Hal böyleyken bir de sokaklarda yaşayan hayvanları toplayıp barınaklara tıkmak bu sorunu hem e, içinden çıkılmaz hale getirmek demek. Çünkü hiçbir bir şekilde böyle bir hazırlık yok. böyle Zaten olmamalı da böyle bir hazırlık. Yani sokak hayvanının yeri sokak olmalı. Aslında bizim Yapmamız gereken şey şehirleri birer barınak gibi düşünmek. Şehirleri birer barınak gibi düşünürsek bunları bu hayvanlar için daha uygun hale nasıl getiririz? Bu hayvanlarla ilgili sorunları nasıl çözeriz bu alanlar içinde diye düşünürsek aslında sorunun parçası olup ıı, taşın altına elimizi koymuş olacağız. Ama her zamanki gibi şu anda yaptığımız şey refleksimiz. Gözümün önünde olmasın da nerede ne oluyorsa olsun şeklinde bir e, yönelimle. Hayvanları gözümüzün önünde toplayalım, götürelim, bir yerlere kapatalım. Orada birileri baksın, benim hiç bundan sorumluluğum olmasın. Ben sokakta gördüğümde vicdan azabı çekmeyeyim. Sokakta gördüğümde e, içim yanmasın. Ama gözümün görmediği yerde ne oluyorsa olsun mantığıyla e, üretilmiş basit bir. Ve en ilkel çözüm aslında. Öyle söyleyeyim ee, Ömer abi. Ee, yani şimdi e, önümüzde ciddi bir problem var. Türkiye'nin tarihinde de geçmişte olan şeyler bunlar aynı zamanda. Hatırlarsanız 1910 yılında bir İstanbul'da böyle sokak hayvanlarını toplayıp e, hayırsız adaya yani Sivri adaya. Adayı, ondan sonra da hayırsız adaya. Evet tam 110 yıl Sonra evet. bir de böyle bir şey mi yaşıyor? Tam 110. yıl dönümü olacak. Aynı diyeceğim. şey aslında. A aynı şey. 110, 110. yılında aynı şeyi yaşıyoruz. Yani ha bir barınağa tıkamışsınız hayvanı hapsetmişsiniz, ha götürüp Sivriada yatmışsınız, Bir sürü hayvanla beraber oraya hapsetmişsiniz. Hiçbir farkı yok. Ve onlar... Mesela... Ve... Korkunç şeyler olmuştu değil mi orada yani hatırlayabildiğim kadarıyla? Evet yani şöyle şeyler var işte bunu evet. Fransızlar öneriyor Türkiye'ye. Yani böyle batılı sokaklarda hayvan yok bilmem ne yok. Bunun çok iyi bir şey olduğunu falan düşünüyorlar ki halen öyledir batı düşüncesi. Evet. Ee, bizim onlardan İttab farklı. ediliyorlar bu arada bayağı yani öldürüyorlar hayvanları. Batı'dan. Tabii yani barınağa götürülür konulur sahipsiz bir hayvan orada sahiplenilmezse öldürülür. Yani olayı bu. Amerika'da da böyle. İşte ee, işte öneriyorlar sokaklarımızı hayvanlardan temizleyiniz ki bizim kültürümüzün bir parçası sokakta hayvanla yaşamak. Tamam. Problemlerimiz var. Yani çok seveni, çok iyi bakanı, gözü gibi sakınanı da var. Yanına yaklaştığında tekmeyle uzaklaştıranı da var. Var. Ama o hayvan hep hayatımızda, hep o sokakta, hep hep o sokakta bir yeri var. Neyse bunu toplatıyorlar ve işte Sivriada'ya Topluyorlar hayvanları feryat filan. İstanbul'da artık hayvanların feryadı duyuluyor ee, ve insanlar buna dayanamıyorlar. Çünkü köpekler birbirlerini yiyor, köpekler aç, köpekler susuz, yüzerek vapurların peşine takılmaya çalışıyorlar, boğulanlar. Yani... E Anlatılamayacak acılar yaşanıyor o sırada ve dayanamıyor. İstanbullular sokaklardaki hayvanları kurtarmak için evlerini almaya başlıyorlar hayvanları ve aslında evde hayvan bakma geleneği de o zaman başlıyor İstanbul'da. Yani evet. eski şeyde Sivriya'da sözünü kestim. Pardon ama yani Avrupa'da parfüm kimya sanayi için katlayanlar zaten vardı ve sokaklar onların sokaklarında biraz önce söylendiği gibi hiç köpek falan kalmamıştı. Fransa'dan bir o öneri gelmiş 1912. Evet. Bunda işte yani bize satın köpekleri ve biz ne yapacaklarsa parfüm sanayinde nasıl kullanılıyor falan bilmiyorum tamam ama imzalanmış anlaşma ama halk direnmiş, vermek istememiş, özgürlüğünü terk etmemiş o zamanki durumda ve her köpek deniyor. Kendi sokağının bir sakini gibiydi. Onun üzerine işte serserilere sokaktaki işsiz güçsüzlere se sevk edilmiş ve sonuç olarak da Fransa'ya gönderilmek üzere tophane'de bekletilirken bir baskın yapıp kurtarmışlar. Ama hükümet bu sefer de e, işte Sibirya'ya falan göndermiş. Yani tam bir trajediden bahsediyoruz. Evet, onun aynısı 110 yıl sonra, tam 110 yıl sonra bugün e, yaşanıyor. Yani aynı uygulama. Ha bir barınağa toplamışsınız onlarca köpeği, ha götürüp bir adaya atmışsınız. Çok bir farkı yok aslında birbirinden. E, ve şimdi e, ciddi bir, bunun, buna karşı bir muhalefet var. E, hem sivil toplum örgütlerinden, hem hayvanseverlerden, hem bu konuyla ilgili... Uğraş ve çaba içinde olan sivil toplum örgütlerinden ciddi bir muhalefet var. Önümüzdeki günlerde de bu muhalefetin nereye gideceğini göreceğiz. Şimdilik Change.org üzerinden imza kampanyası ve İstanbul'da yine bir araya gelip bunu protesto etme şeklinde bir takım yönelimler var. Bunları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet bu arada da işte sokaktaki... Patili Canları Yaşatma Derneği diye bir şey var, PADER diye kısaltılıyor. Onun yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Tarım Orman Bakanlığı Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kendisi Alper Karmış, Biyanet'te de bir değerlendirme yapmış ve hayvanın değil onu saldırgan hale getiren sahibinin cezalandırılması gerektiğini söylemiş barınaklara götürüldüğü söylenen hayvanlar için de barınakların durumuna işte biraz önce senin de söylediğin yücel duruma dikkat çekmiş ve buradaki hayvanların pek çoğunun yaralı ve hasta olduğunu, ölüme terk edildiğini ya da doğrudan öldürüldüğünü de aktarmış. Yani çok geçenlerde Tarım Orman Bakanı Pakdemir'in, Bekir Pakdemir'in imzasıyla yayımlanan da Tehlike arz eden hayvanlar genelgesiyle birlikte işte bu çeşitli cinsler, pitbull, tere, dogo, argentino, argentino ya da evet, o 10 gün falan oldu yaklaşık o genelgeyi yayınladıklarından bu yana. Ee, şimdi bu, bu ben e, hayvan bir hayvan davranışı konusunda uzman akademisyenlerle de e, bu konuyu daha önce de konuştum. Evet. <gülüyor> Söylenen şey şu, bir hayvan saldırgan yani genetiğe bağlı olarak, ırka bağlı olarak, gene bağlı olarak bir hayvan saldırgandır, bu ırk saldırgandır diyemezsiniz. Yani dünyada bununla ilgili yapılmış çalışmalar yok ve bununla ilgili herhangi bir delil yok. Bununla ilgili evet bu böyledir diyebileceğimiz herhangi ortada bir e, kanıt yok. Bunu bütün e, akademisyenler ve konunun uzmanları söylüyorlar. Bir hayvan nasıl saldırgan oluyor? Bir hayvan e, yetiştirilme tarzıyla ilgili olarak saldırgan oluyor. Aslında bu insanlar için de böyle değil midir? Yani insanların da agresif olanı vardır, saldırgan olanı vardır, e, kavgaya çok meyilli olanı vardır, çok sakin olanı vardır bu yetiştirdiği koşullar ve çevreye göre belirlenmez mi? Böyle olmaz mı? Zarar? Hayvanlarda da böyle oluyor işte. Uzmanların söylediği hikaye bu. Ama öte yandan şunu da söylüyorlar. Saldırgan olsa dahi, yani işte bir köpeği diyelim ki ormanda tek başına yaşayan, bırakılmış, başıboş bir köpek zamanla işte etrafındaki başka canlılara zarar verebiliyor, saldırganlaşabiliyor. Evet, bu doğru. Bir takım işte e, şeyler e, yaşam Proteinde bir takım şeyler var işte e, sürü var liderlik var vesaire. Onun içinde bir noktaya gelebiliyor ama söyledikleri şey şu uzmanların bunlar da tedavi edilebilir şeyler zaten. Hani bir köpek saldırgansa bunu ortadan kaldırmak aynen tıpkı insanların tedavi süreci gibi e, basit bir şey ve bu yapılabiliyor yapılabilen bir şey. Şimdi burada aslında şunu görüyoruz Ömer abi, kamu özellikle Hayvanseverler üzerlerine düşeni eksiksiz olarak yapıyorlar Türkiye'de. Her mahallenin elinde ekmek, elinde mama, elinde torbayla dolaşan, kedileri hastanelere götüren, getiren, veterinerlere baktıran eden her mahallenin mutlaka 3-5 insanı vardır. Diğer insanlar da gözetirler hayvanları, sokağındaki hayvanları. Bu bizim genlerimizde de var, geleneğimizde de var. Birlikte yaşamasını seviyoruz onlarla. Burada sorumluluktan kaçan kamu. Ee, bizim yaşadığımız yerde örneğin sokak hayvanları çok rahat olmasına rağmen kamunun hiç umrunda olmayan canlılar bunlar. Oysa ben nasıl ki oturduğum mahallede et, yaptığım ikametgahla muhtarından kaymakamına valisinden İçişleri Bakanlığına böyle yükselen bir silsileyle her şeyle kayıt altındaysam e, muhtar beni biliyorsa ihtiyaçlarımdan işte bir sorunlarımdan bilmem neyle ilgileniyorsa aynı insanlar aynı kamu aynı silsileyle o sokakta yaşayan hayvanı da bilmek zorunda. Ya ayrıca ben zaten de... sa sahiplenilen e, evler de kontrol edilmiyor. Yani mesela bu saldırıya uğrayan çocuğun sahibi var bu pitbullların ve pitbullları aslında genelde sokak dövüşleri için yetiştirilen bir tür. Ha, bir de o var ben de onu söyleyeyim. Sokak dövüşü <gülüyor> diye bir ayrı bir facia var. Onu da... Köpek dövüşlerini ayrıca ele almamız gerekiyor. Yani burada süre bittiği için maalesef burada kesmek zorundayız. Ama şunu da söyleyelim. 110. yılına girerken 80 bin köpeğin korkunç şartlar altında telef olduğu, itlaf edildiği, yok edildiği diyelim. Hayırsıza da katliamından 110 yıl sonra yeni bir... ...faciyaya doğru yol, yol alınıyor... ...ve bunun ayrıca da... ...siyasi tartışma iklimini de... ...değiştirme tehlikesine de... E, ...işaret ederek bitirelim... ...yani en, birdenbire... ...konuyu da bambaşka bir yere de... ...şey yapabiliyorlar... ...taşıma tehlikesi taşıyor... ...bütün bunları... ...110. yılında... E, ...hayırsız ada katliamının... ...tekrar ele almak e, zorunda... ...ve takip etmek zorundayız gibi hissediyorum... Bu zaman bitirelim. Ee... Evet son bir şey söyleyeyim Ömer abi. Bu konunun siyaseti yok. Yani evet. siyasetini yapmaya çalıştığınızda da her zaman ters teper doğa konusu. Yani insanları ayrıştırabileceğiniz bir konu değil maalesef. Ne, ne mutlu ki. Herkesi bir araya toplayan, herkesi bir arada ses vermeye yönelten yegane konuların başında halen doğa ve hayvanlar geliyor. Dolayısıyla bu konu üzerinden insanlar ayrışmaz. Evet böylece burada bitirelim herkese de iyi bütün hayvanlara da iyi yıllar dileyerek bitirelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için